Bir akrabamı bankada kefil oldum faizli para çekti ben de bu harama bulaştım mı diye sizlere soru yöneltmiş. Evet e, İslam'da faiz haramdır malum zaruret olmadıkça faiz almak vermek bunlar dine yasaklı bir meseledir. Hı hı. E, zaruret olmadıkça faiz almak haramdır faiz vermek de haramdır. Zaruret olmadan e, kredi çeken bir kişiye kefil olmak da haramdır. Evet. Buradan şunu anlıyoruz. Yani kefil olduğunuz insan zarureten o faizli krediyi almışsa ona haram değil. Zaruret ama. Siz böyle zarureten kredi çeken bir kişiye kefil olmuşsanız haram olmaz. Ancak diyelim işte ev almak istiyor, kredi çekti. Araba almak istiyor, kredi çekti. Bu onun için zaruri de değildi. Ha, arabası olsa iyi olur ama bir insanın. İlla da araba sahibi olacak diye bir kural zarureten yok. Eviniz olsa ne güzel ama e, kirada olan bir sürü insan var. Siz e, faizli para çekmek suretiyle ev sahibi olamazsınız zaruret dışında. E, böyle zaruret olmaksızın kredi çeken bir insana kefil olduğunuzda onun günahına ortak olmuş oluyorsunuz. Dikkat edeceğiniz husus kefil olduğunuz insan. O krediyi zarureten mi çekiyor yoksa yani hayatımda bir güzellik olsun, evet. bir ev sahibi olayım, bir araba sahibi olayım diye mi çekiyor? Ona bakacaksınız zarureten çekiyorsa kefil olabilirsiniz haram olmaz. Keyfi olarak çekiyor, zaruret dışı çekiyorsa ona destek olduğunuz takdirde faiz işlemine siz de iştirak etmiş oluyorsunuz. Evet.